İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur.